Genç Havan başlıyor. Genç Havan'ın sayın dinleyicileri merhaba. Bir Genç Havan programı ile daha birlikteyiz. Ben sunucunuz Metin Uyar. Bugün hem eczane eczacılığı yapmakta olan dinleyicilerimizi hem de eczane eczacılığını aday öğrenci arkadaşlarımızın oldukça ilgisini çekecek bir programla karşınızdayız. Bugünkü konuğum Türkiye'de markalaşmış, Avrupa'dan Türkiye'ye birincilik ödülünü getirmiş olan Pelikan Eczanesi'nin eczacısı Ayşe Dündar. Ee, aynı zamanda benim 3. sınıf yazında eczane stajımı yaptığım eczanenin de eczacısı oluyor Pelikan Eczanesi'nin. Ayşe Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Ee, teşekkür ederim. Sen de Ben de iyiyim, mutluyum sizi ağırladığım için. <gülüyor> Teşekkür ederim. Bugün sizinle eczane eczacılığında farklılaşmayı konuşacağız. Her program bir serüven aslında. Bugünkü serüvenimizde de Göztepe'de bir mahalle eczanesi olarak açılmış bir eczanenin... ...nelerin sayesinde uluslararası düzeyde başarılar elde ettiğini konuşacağız... Ayşe Hanım'dan hem serveni dinleyeceğiz hem de eczane eczacılığına dair tüyolar alacağız. Ama önce şöyle başlayalım. Mahalle eczanesi olarak açılmış bir eczane dedik. Hala mahalle eczanesi mi Pelikan eczanesi? Ee, evet aslında Pelikan eczanesi bir mahalle eczanesi. Ee, ben bu terimden insan ilişkilerinin daha sıcak olduğu bir ortamı kastettiğini düşünüyorum. Ee, ama eskilerde mesela benim ilk staj yaptığım gene benim eczaneme çok yakın olan e, bir eczacı ablam vardı. Şimdi seninle benim aramdaki durum oluyor aslında bu. Ee, orada şey olurdu insanlar gelir çay içer. Çok uzun zamanlarını geçirirlerdi. Hatta bazıları gitmezlerdi ben staj yaparken. Yani ben öyle yemeğine giderdim hala müşteri orada oturuyor çay bitiyor kahve geliyor. Tabii bunu kastetmiyoruz yani... İnsan ilişkilerinin sıcak olması belli ölçülerde yani her iki tarafın birbirine saygılı olarak götürdüğü ilişkilerden bahsediyoruz. Bu anlamda söylüyorsan evet Pelikan Eczanesi hala bir mahalle eczanesi. Peki kaç senedir var? Bu Ağustos'ta 27. yılımızı bitiriyoruz biz Pelikale eczanesi olarak. Hep aynı yerde miyiz? Hep aynı yerde. Mekansa olarak ya da işte çalışan sayısında satılan ürünlerde, müşteri sayısında bir değişim oldu mu bu seneler içerisinde? Ee, biz zaman içinde kendimizi geliştirmeyi planladık hep. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, eczaneyi ilk açtığım anda zaten... O anda Türkiye'deki eczane profilinin çok dışında bir eczane açmıştım ben. Bir kere metrekare olarak o zamanki ölçülere göre büyüktü. 60 metrekare bir yerdi. Bugün için küçük sayılabiliyor ama aslında o zaman için oldukça iyi bir alandı bu. Mesela hiçbir zaman daha önce belki sen hatırlıyorsun, belki hala var mı bilmiyorum ama işte bir Banko bankonun e, altı cam bir dolap. Onun içinde işte bütün ürünlerin e, itriyat dediğimiz ürünlerin içinde olduğu e, ezanler vardı eskiden. E, biz hiçbir zaman cam ekran arkasına ya da müşterinin eriş, erişemeyeceği bir yere ürün koymadık. Her zaman e, yani ilk açılışımızda da e, herkesin temas edebileceği, rahatlıkla görebileceği ve alabileceği bir alan yarattık. Soruyu bilmiyorum biraz dağıttım mı bilmiyorum ama. Aslında cevaptan ben şöyle ikinci bir soru hemen aklıma geldi. İlk açtığım andan itibaren dediniz. Bunu nerede gördünüz? Buna dair bir eğitim mi aldınız? Buna dair bir eğitim almadım. Ben e, eczacılık fakültesini kazandığımı e, Amerika'da öğrendim. Yani biz ailece bir işte seyahate gitmiştik. Fakat e, öyle bir garip bir durum oldu ki aslında 12 Eylül'dü. Türkiye'ye dönemedik. Yani o bir sıkıntılı anlar vardı ve Türkiye'ye dönememiştik. O işte herhalde yurt dışından giriş çıkışların biraz kısıtlandığı bir zamandı. Ve ben e eczacılık fakültesini kazandığımı e Amerika'da öğrendim. Ve hemen ilk işim eczanelere yönelmek oldu. Nasıl bir şey? İnsanlar ne yapıyorlar? E Amerika'da eczaneler nasıl? Ha, tabii bir sürü olumsuz şey vardı yani bizim ülkemize uymayan ya da Amerika'da artık iyice dejenere olmuş bir eczacılıktan Eczacının kimliğinin neredeyse silindiği markete dönüşmüş bir eczacılık sistemi var orada Ama ben şunu gördüm ki insanlar ee, alışveriş yapacaklarsa buna dokunmak istiyorlar, görmek istiyorlar, seçmek istiyorlar Oradan öğrendiğim tek şey buydu. Döndüğüm zaman işte tabii ki bir süre sonra hemen ilk yıl açmadım eczaneyi. Bir yıl tekrar araştırma yaptım. Ve ilk eczanenin dekorasyonunu yapacağım zaman her şeyi ben söyledim mimara. Yani her şey ortada olacak. Herkes işte ürünlere çok kolay ulaşabilecek. Böyle başladı serüven yani. Aslında hizmet sektörünü birazcık getirmişsiniz diyebiliriz belki eczacılığa. Peki hasta profilinizde zamanla bir değişimi tetikledi mi bu? Kesinlikle insanlar o zamana kadar e, alışılmamış bir eczaneyle karşılaştılar. Ve bundan çok hoşlandılar aslında. E, yaptığınız değişiklik e, aykırı bir değişiklik değilse eğer... Yani olumsuz bir şey yoksa insanlar bunu çok çabuk benimsiyorlar. Ve e, dolayısıyla sizi çok kolay kabulleniyorlar. Kendinden e, hissediyorlar ve e, sizin mekanınızı da e, kendi mekanları gibi görmeye başlıyorlar. Tabii bu arkasından çeşitliliği getiriyor. Sonra her aradığını bulabilme gibi bir şey yerleşiyor müşterilerin e, zihninde. Böyle bir şey gibi çığ gibi büyüyerek... Tabii sizin de her zaman yaptığınız değişiklikler ve eklerle çığ gibi büyüyerek zaman içinde gelişiyorsunuz. Bu çığ gibi büyümeyi tetikleyen değişimler nasıl ortaya çıkıyor? Ee, yani bu biraz belki e, kişisel bir şey de olabilir. E, ben çok fazla yerinde durmayı sevmeyen biriyim yani, ve, eğer, ve sürekli hayaller kuran biriyim. Bu tatminsizlik gibi bir şey değil. Yani bir şeyi yapıp ondan sonra bu iyi olmadı. Daha başka ne yapayım gibi değil. Ama hayal kurabiliyorsam hayallerimi de gerçekleştirmem lazım. Yani hayali gerçekleştirmiyorsanız kurmayın. Ben öyle düşünüyorum. Çok uçuk şeyler hepimiz zaman zaman düşünebiliriz. Gerçekten de olamayacak şeyler düşünebiliriz. Ama benim bir şeyim var. İnsanoğlu ancak... ...hayal edebildiklerini yapabiliyor zaten... ...yani şu anda yapamadığımız her şey... ...aslında şu anda hayal edemediklerimiz... Ee, ...dolayısıyla da... ...yani ben işimi çok seviyorum... ...ve e, işimde... ...her an... E, ...daha nasıl iyi yapabilirim... E, ...düşüncesiyle... ...aslında yaşıyorum diyebilirim... ...tabii e, zaman zaman... ...yurt dışı seyahatlerim oluyor... ...bu seyahatlerde... E, gözlemler yapıyorum yani yeni neler var ya da ne bileyim işte kullandığım bir şey verimsiz mesela atıyorum bir banko bankoda sıkıntı çekiyoruz bankonun boyu yüksek o zaman o bankonun boyunu alçaltmanın yollarına bakıyorum yani ya bu bankonun boyu yüksek e ne yapalım böyle idare edelim gibi mantıkla gitmemeye çalışıyorum ve bunları da elime geçen ilk fırsatta tabi bu bir takım ee, maddi e, imkanlar da gerektiriyor. Yani ben şunu hayal ettim, hemen bugün yapayım öyle bir şey yok. Ama bütün bunları toparlayıp belirli dönemlerde e, toplu bir şekilde e, iyileştirme ya da tümüyle değiştirme e, yapmayı çok seviyorum. Şimdi siz yenilikleri seviyorsunuz ve yenilikleri getirdiğinizi de söylüyorsunuz. Ben de bu noktada şunu merak ettim. Türkiye'deki her bölgede bu kaldırılabilir bir durum mudur? Yoksa bölgeden bölgeye eczacının hastaya yaklaşımı ya da eczanesinde yaptığı değişimler değişir mi? Sizin mesela hasta profiliniz nasıl? Bunları sürekli kabul eden bir hasta profilimi? mi? Benim hasta profilim evet bunları kabul eden bu profil ve bundan çok mutlu olan. Mesela biz 2006'da gerçekten çok büyük bir değişiklik yaptık. Metrekare olarak çok büyüdük ama tüm dekorasyonu yeniledik. İnanılmaz bir yıldı 2006. Çünkü her müşterim, her hastam ya da bilmiyorum aslında hastam ve müşterim mi demek lazım ama binlerce kere teşekkür etti ve bize Göztepe'nin çehresini değiştirdiniz. Çünkü bakın şöyle bir şey de oluyor. Siz eczanenizi değiştirip takdir aldığınız zaman yanınızda çalışan başka iş kolları size bakarak Kendini değiştiriyor. Bu bulaşıcı bir şey. Bu çok güzel şeyler getiriyor. Yani sadece kendinize yapmıyorsunuz aslında bunu. Çevrenize de faydanız oluyor. Ama sorunun başına gelirsek, benim müşterim her an benden hala değişiklik ve yeniliği bekleyen ve buna hazır bir profil. Bence her müşteri kitlesi buna hazırdır. Yani hiç kimse iyi olan bir değişikliğe hayır demeyecektir. Hayatını kolaylaştıracak. Hiçbir değişikliğe hayır demez. Peki o zaman yaratıcılığı ve yeniliği mesleğime kattım diyebiliyor musunuz? Çünkü biz öncü gibi görüyoruz sizi aslında eczacılık öğrencileri evet, olarak. Teşekkürler. Ee, aslında diyebiliyorum. Evet. Yani mesleğimin bana en zevk veren yönlerinden bir tanesi de bu. Peki yine daha önceki sohbetimizden yola çıkarak şunu soracağım. Yurt dışında zaman zaman geziler düzenliyorum dediniz ve oraya inceliyorum. Orayı incelediğinizde yurt dışındaki gelişmelerin Türkiye ile kıyaslanması durumunda nasıl bir şey ortaya çıkıyor? Yani Türkiye'de eczaneler evet iyi durumda mı? Yoksa ya daha çok kat edecek yolumuz var mı? Türkiye'de şu anda tam bilmiyorum ama 24 bin civarında eczane var. Tabii yani batıyla. ...Doğuyu, Güneydoğuyu, Karadeniz ya da bilmiyorum çeşitli bölgeleri... ...hani belki yurt dışını gezdim ama Türkiye'nin her yerindeki eczaneleri gezmedim. Ama bu da bir eksiğim olsun benim tamamlamak üzere. Ama hani gezmeye belki de çok dolaşmaya gerek yok. Hep kafamızda bir eskinin eczane imajı var. Yani eczacı sabah eczanesinin kilidini açar, içeri girer, akşam çıkar, kapar ve gider... Bu süre içinde de ilaç verir, satış yapar. Artık bu mantık değişti. Yani eczaneye bir şey katmak lazım. Eczane bir kere çok temiz ve hijyenik bir ortam olmalı. Bence çok değişmesi gereken şey var Türkiye'de. Yani o konuda daha almamız gereken çok yol var. Tabii ki Avrupa'daki ya da yurt dışındaki diyelim eczaneler bu anlamda bizden en azından belli standart konusunda çok daha öndeler. Ama siz bu değişimleri Türkiye'ye getiriyorsunuz ve hatta dünyada yapılan yarışmada da Avrupa düzeyinde ya da ödül aldınız. Yani evet. sadece biz tarafından takdir edilmiyorsunuz. Aynı zamanda diğer eczanelerle kıyasladığımızda da bir takdir durumu söz konusu. Nedir bu ödül? Bu ödül aslında 2006 yılında L'Oréal'in aktif kozmetik yani eczanelerle ilgili olan bölümünün Dünya çapında düzenlediği bir Geleceğin Ezanesi Projesi isimli bir projeye katıldık biz Türkiye adına 120 12 Avrupa ülkesi vardı 120 ezane katılmıştı ve biz orada Türkiye'ye Pelikan Ezanesi olarak bir Geleceğin Ezanesi Projesi bir de pazarlama konusunda iki tane ödül kazandırdık. Gene Bursa'dan bir arkadaşımız da pazarlamada bir e, ödül aldı. E, çok e, güzeldi e, e, ve gerçekten şunu da söylemek istiyorum. Orada herkes hazırladığı dosyayı sundu. Yani katılan her e, e, eczacı çıktı. Kendi dosyasını e, açtı orada. İşte yaptığı değişiklikleri, çalışmaları anlattı. Gerçekten biz e, bu ödülü hak etmiştik. Yani orada olsaydınız... O ezanlar arasından yine Pelikan Ezanesini seçerdiniz. Arkası da çok iyi geldi. Arkasından Münih'te bir eczacı grubuna konuk olarak çağrılıp ezanet yani Pelikan Ezanesi ile ilgili ve yaptığım değişikliklerle ilgili bir sunum yaptım. yurt dışından çok fazla konuğum oldu. Grupları halinde gelip pelikan eczansını gördüler, incelediler, misafirimiz oldular. Ee, çok güzeldi. Benim için e, ne oldu, daha da nasıl iyi şeyler yapabilirim diye bir e, itici bir güç oldu. Şimdi benim aklıma e, bir soru geldi. Meyve veren ağaç taşlanır derler ya, mecazi anlamda soruyorum. Hiç taşlandınız oldu mu? E, so söz güzel bir söz... E, yani her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizde de böyle şeyler oluyor. Elbette oldu. Ama benim için hiçbir önemi yok bunların. Yani bunlar belki de olaya nereden baktığınızla ilgili. Ben bunları hoş görüyorum. Olabilir. Benim için hiç olumsuz bir tarafı olmadı. Olabilir yani olur. Oldu daha doğrusu. Şimdi tekrar çok önemsiz olarak görüyorum Gelişim tarafına dönelim o zaman Pelikan eczanesini markalaştırdınız Pelikan evet. ismini aldınız Peki bu fikir nasıl ortaya çıktı Yani bu pek çok aslında sektörde olan bir şey Ama eczacılıkta hiç daha önce böyle bir şey duymamıştık Bir anda böyle bir şey bize Üniversitede ders olarak anlatıldı Hı -hı. Yani Oldukça değişik ve ilerici <gülüyor> evet. bir fikir Nasıl ortaya çıktı ben bu süreç içinde belki bu kadar emek harcadığınız zaman çıkıyor bu. Yani ben bir mimarla çalışıp mimara al kardeşim sen bu ezaneyi işte bana yap. Sana şu kadar metrekare ezane veriyorum. İşte şöyle şöyle üç tane dolap beş tane işte dolap şuraya istiyorum gibi bir şey söylemedim çünkü. Ben e, hatta mimarımızın bir sözü vardı. Bu projede %51 sizin, %49 benim hakkım var. Çünkü biz mimarla gerçekten de gece gündüz birlikte çalıştık. Şu raf 40 santim elinde olsun, 2 santim kalınlığında olsun, derinliği 20 santim olsun. Çünkü burada bu ürün kullanılacak, sergilenecek. Şurası 2 e, tane çekmece olsun. Çünkü bunun içinde şunu koyacağım. Yani ben aslında... Projeye başlarken eczanede ne istediğimi biliyordum. Bir kere her şeyden önce bunun çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. İnsanın ne istediğini biliyor olması ortaya çıkacak sonucun başarısıyla çok orantılı olduğunu düşünüyorum. E, bunu niye anlattım? Bu kadar emek verirseniz bir anda diyorsunuz ki ya bu emeğimin kesinlikle bir şekilde e, buna garantilemek mi diyelim ne diyelim bilmiyorum. Belki bir çeşit tatmin mi? Tescillenmesi lazım. Neden ezanelerde böyle bir şey olmasın? Bu düşünceyle çıktı ee, ve ben isim hakkını aldım. Hatta içeride eczane içindeki bazı alanların da e, çizimiyle ilgili de tescil aldım. E, öyle bir şey de var. Zannederim beni buna zorlayan e, verdiğim emek oldu. Peki markalaşma sürecini size sorsan bu süreç nasıl ilerler? Yani markalaştıktan sonra artık belli kıstasları var mıdır oranına? Gerçi sizin anlattıklarınızdan markalaşmadan da siz öyle <gülüyor> e, bakarmışsınız gibi geliyor şey ama. Kıstaslar derken ne yani gibi şey? Yani artık markalaştık bundan sonra işte şu şu şu kesin hep böyle yapılmalı ya da gibi. Ha, çeşitli kriterler evet, anlamında. Evet kriterler. E, tabii ki var. Yani onun sadece e, işte o belgeyi almakla biten bir şey değil bu. Bu arada şunu da söyleyeyim. İşte ISO e, belgesi var zannediyorum. Bunu da e, almış olan bir arkadaşımız var. Gene bizim e, Konuk ettik, söyledi. Evet, konumuz evet, olmuştu. E, Ayşe Lerzan eczanesi. E, sevgili Ayşe Köroğlu. O da zannediyorum Türkiye'de ISO belgesi alan... İlk bilmiyorum hala tek mi ee, eczanedir. Bizim böyle bir şeyimiz olmadı ama gerçekten de çok netleştirilmiş kriterlerimiz var. Yani bu görüntüde diyelim kıyafetten, personel kıyafetinden, ezanici görüşün görünümünden tutun. Müşteriye hitap şeklinde, telefona nasıl bakacağınıza, telefonu kaç kere çaldırmanız ya da kaç kereden fazla çaldırmamanız gerektiğine. Ee, müşteriye vereceğiniz servise, müşteriyle... Ee, herhangi bir e, olumsuzluk durumunda nasıl davranılacağına kadar e, kriterleri belirlenmiş bir şey. Yani biz mesela çalışanlarımıza e, buna bir sözleşme demeyelim ama davranış sözleşmesi diyelim. E, her çalışanımızın nasıl davranacağı, nasıl davranmayacağı gibi bir e, şeyimiz var, protokolümüz var e, Dolayısıyla bütün bunları şey yapmak, belirlemek ve standartlaştırmak gerekiyor. Şimdi pelikan eczanesinin kısmen içinden olarak diyebilirim, ee, bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Pelikan eczanesinde büyük bir eczanedir. Birine bir şey söyleyeceğiniz zaman bağırmazsınız, kulaklığınız vardır değil mi? Uzak En uzak evet. noktadaki kişi bile Hı -hı. onu duyabilir. Aslında bunların hepsi birleştiğinde girişimci bir kişilik ortaya çıkıyor. Bu girişimci kişilik aileden mi kaynaklı eğitimden mi kaynaklı ya da bizim bilmediğimiz başka bir faktörden mi nasıl ortaya çıktı bu kişilik? Ee, aslında ben e, şu anda kendim için girişimci diyebilirim belki eskisi, eskisi içinde diyebilirim ama bunun patladığı bir an diyelim e, çok eskiden gelen bir şey değil gibi ya da açığa çıkmamış bir şey diyebiliriz. Ee, belki insan hani hayatın içinde yoruldukça e, kendi e, yapabileceklerini e, zaman zaman ilerleyen zamanlarda fark ediyor e, Ben aslında eskiden e, yani çocukluğumda da son derece kurallara uyan bir çocuktum Yani öyle büyüdük biz Biraz sizin e, zamanınızdan tabi e, aramızda baya bir fark var e, İşte işte çok iyi öğrenci olmak, işte yaramaz olmamak, en iyi notları almak. Hep böyle hani biraz harika çocuk modunda büyüdük. Ee, benim iki abim var onlarla birlikte biz hep böyle harika çocuklar falan gibi. Hani zeki, zekalı olarak yüksek zekadan bahsetmiyorum ama hep böyle ideal. Ee, belki ben bunun da yaratıcılığı çok... Ee... Baltaladığını düşünüyorum aslında yani biraz yaramaz olmak lazım biraz sağa sola bakabilmek lazım mesela ben seni bu konuda çok beğeniyorum tamam. yani e, eczacılıkta da çok ilgilisin ama hayatın başka yönlerine de çok iyi bakabiliyorsun ne istediğini bilip oralara yönlenebiliyorsun bu bende belki biraz geç başlamış olabilir yani evlendikten yaklaşık 40 yaşıma kadar yaklaştığım bir sürede yani 35 diyelim bir arkadaşım bana, hatırlamıyorum doğum günü ya da buna benzer bir gün, bir tane böyle çizim kitabı getirdi, hediye etti. Ve bir tane çizim kalemi, hiç alakasız ve benim okuldaki en kötü dersim resimdi. Sonra ben, gece uykum kaçtı, eşim uyuyor yatakta, işte o kağıdı aldım ve şeyi aldım, çizim defterini aldım, kalemi aldım ve... Oradaki bir şeyi kopya ettim. Sabah uyandığımda başucuma ucuma koymuştum. Ee, sabah eşim uyandığında ben uyuyorum hala. Ee, onu görmüş ve akşam geldiğinde böyle bir sözü açıldı. Çok güzel bir resim. Nereden buldun falan demişti bana. Ee, ya inanamıyorum ama onu ben yapmıştım yani. Sonra ben de şaşırdım. Neyse bu böyle ondan sonra birkaç bir şeyler daha çizmeye başladım. Sonra... E, benim içimde bir şey var diye düşünmeye başladım. Yani ben bir şeyler, eczacılıktan başka bir şeyler de yapabilirim. Bu çok önemli bir şey. Bunun e, çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Sonra e, gelişen zaman içinde Marmara Üniversitesi e, heykel bölümü akşam e, gece bir kurs açmıştı. E, Nurettin Hoca vardı orada. E, orada iki ay kadar gece Kurslarına gittim. Her gece gidiyorduk. Yani haftada beş gün. Orada heykel çalıştım. Bu e, demin bahsettiğim ilk resmi de bir gün tesadüf olarak bana e, Nurettin Hoca'ya tesadüfen gördü o çalışmalarım arasında. Bu resmi siz mi yaptınız dedi. Evet dedim. Ben hala hiçbir şey e, düşünmüyorum. E, dedi ki bana e, siz mutlaka bir resimle ilgili bir şey yapın. İlgilenin. Ve ben bunun arkasından e, bir resim atölyesine gittim. Mahir Güven e, resim atölyesine. 2-3 sene kadar orada e, kara kalem ve yağlı boya çalıştım. E, bilmiyorum bu aileden gelen bir şey mi? Yoksa sonradan benim e, kendi keşfettiğim bir şey mi? Ha, büyük bir yetenek olmaktan söz etmiyorum. Ama... İnsan olarak eczacı olmanın yanında hayatın başka yönlerine bakabilmekten, içinde o şeyi hissetmekten bahsediyorum. Aslında benim de resmim en kötü dersimde o zaman ben de bir kursa mı gitsem dedim şu an. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi anlattığınız kişilik profilini yaklaşık herkes kafasında canlandırmıştır. Böyle biraz yerinde duramayan, hani bütün değişimlere ayak uydurmak isteyen, takipçisi olmak isteyen kişiler yönetim konusunda genelde zorlanır. Peki siz de yönetimde hiç zorlandınız mı? Ya da kurallar var, hani belli prosedürler var diyorsunuz ama... ...bunların uygulanması kısmında nasıl zorluk yaşadığınız oldu mu? Aslında e, belki daha ilk dönemlerde olmuş olabilir. E, ama e, o zaman içinde kazandığım e, tecrübeyle... E, ...yönetimde de başarılı olduğumu düşünüyorum. Yani bir insan ilk mezun olduğu ya da hayata ilk atıldığında... İşte bir bakıyorsunuz artık yanınızda bir takım çalışan insanlar var. Bırakın onu, müşterinin yönetimi var. Yani orada çıkacak problemler, aksaklıklar, bir sürü şey var yani hayatınızda. Nasıl ailenizi yönetmeniz gerekiyorsa orada da başka bir insan topluluğu var ve onu yönetmek zorundasınız. Ben çok fazla... Zorluk çektiğimi düşünmüyorum Çünkü e, Kendimi doğru bir biçimde Ve net bir şekilde Çalışanlarıma ifade etmeye çalışıyorum Ben böyle bir insanım Şunu şunu şunu şunu istiyorum Ve istediğim şeylerin Ekstra bir şeyler olmadığını Anlatıyorum onlara Yani ben senden şunu istiyorum Çünkü biz Zim yaptığımız meslek dolayısıyla Bir takım insanlarla ilişkilerimiz var Bu iş böyle yapılmazsa Problem çıkar. Eğer e, elemanlarınızla ya da personelinizle e, bunları net bir şekilde konuşursanız e, o şey oturuyor yani yerine oturuyor ve çok büyük problemler yaşamıyorsunuz. Yönetimle yine e, paralel hemen benim aklıma işletme andalı yaptığım için pazarlama satış konuları geliyor. Pazarlama alanında da ödül aldığınıza göre belli ki belli teknikleri uyguluyorsunuz. Şimdi... Aslında biz hep üniversitede de arkadaşlarla tartışırken şunu çok konuşuyoruz. Çok kapitalist bir dünya, inanılmaz hızlı ilerleyen bir dünya ama eczacılık sektörü birazcık sanki o şeyin dışında kalmış. Hani bu bazen bize iyi gibi geliyor ama bazen de diyoruz ki acaba yapacağımız yenilikçi şeyleri kısıtlayan bir dünya mı? O yüzden soruyu şöyle soruyorum. Etik sınırlar içerisinde pazarlama ve satış teknikleri uygulanabilir mi eczanelerde? kesinlikle uygulanmalı. Yani sonuçta eczane ticari bir müessese. Bu hep e, böyle tek yanlı gibi kalıyor. Yani ya sen eczacısın ya da sen ticaret mi yapıyorsun? Böyle e, karşı taraftan böyle aldın. Evet. Eczane, eczacı ticaret yapıyor. E, siz dünyada bir meslek söyleyebilir misiniz bana? Yani sonuçta para kazanmayacak. Ya para orada önemli bir faktör. Çok önemli. Çünkü bir Ticarethanenin veya e, yapılan nasıl bir işse bu bilmiyorum genelle, genelleştirirsek yaşayabilmesi için e, bir takım şeyler gerekiyor. Yani kapitalist bir dünyada yaşıyoruz ve dolayısıyla yani paranın öneminin olmadığı hiç söylenemez. Ama burada tek kural etik olmaktır. Yani para kazanma uğruna yaptığınız şeyin önemi vardır. Aslında bu her, her meslek dalı için geçerli bir gazeteci düşünün yani para kazanmak uğruna kötü haber yapmak yanlış haber yapmak doğru haber yapmak bir doktor düşünün para kazanacak ama doğru hizmet vermek yanlış hizmet vermek mesela boşuna ameliyat yapıyor olmak adam işini yapıyor ama para kazanıyor ama İşini doğru yapıyor ama sonuçta para kazanıyor. Yani bunu eczacılık olarak ben aslında çok da genelleştirmemek olduğunu düşünüyorum. Ama eczacı kesinlikle para kazanmak zorunda. Mesela ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bazen müşterilerimiz geliyorlar ve diyorlar ki bana iskonto yap. Ben de diyorum ki bizden yarın da hizmet alabilmeniz için bunu size yapamıyorum. Çünkü ben... Yapamayacağım bir e, iskontoyu yaparsam sonuçta bunun arkası para kazanamayacağım anlamına geliyor. Sen benim burada olmamı istiyorsan, beni seviyorsan benden bunu isteme. Ee, tabii bu direkt buradan eczacılığa geçecek olursak e, belki eczanede verilen hizmetin e, yanlış şeyler olmamakla birlikte... E, Verilen hizmetin ve sunulan ürünlerin doğru seçilip e, müşteriye yansıtılması, e, doğru öneriler verilmesi, iyi danışmanlık yapılması e, işte bütün bunlar eczacılığın etik bir şekilde uygulanması anlamına geliyor. Tam da o noktada bir sorum olacak. Şimdi danışmanlık dediniz ben yine staj yaptığım için net de biliyorum ama eczanenin üstünde de yazıyor zaten sokaktan geçen bir de görebilir. Hı -hı. Sağlığınızın en yakın danışmanı gibi bir şey yazıyor değil mi eczanenin? Sağlığınız için doğru danışman Doğru danışman diyoruz. evet. Yani danışmanlık hizmeti de veriliyor. Zaten her eczanede verilmesi gereken bir hizmet. Ne neler veriyorsunuz danışmanlık hizmeti olarak? Ben e, her zaman şöyle bir şey söylüyorum. Bir kere bir eczacı e, görev e, sınırlarını bilmeli. Yani eczacı bir danışma bir konuda danışmanlık verirken e, Nereye kadar bir şey söylemesi gerektiğini bilmeli. Çünkü onun aldığı eğitim dolayısıyla karşısındakine söyleyeceği sözler sınırlıdır. Yani orada çok doktorculuk oynamamak gerekiyor. Çok fazla şey söylememek gerekiyor. Ya da bilmediği bir konuda ben bunu çok yapıyorum. Bana gelip bir şey soruyorlar ben bunu bilmiyorum diyorum. Müthiş de zevk alıyorum bunu söylerken. Bir şeyi bilmemek çok güzel bir şey. Bir şeyi öğreneceğim anlamına geliyor. Bu benim bir ayıbım ya da bir şey değil, eksiğim değil. Bilmiyor olabilirim ama şunu söylüyorum. Size ulaşabileceğim bir şey söyleyin. Telefon olabilir, mail olabilir ya da sizi bir daha gördüğümde söyleyebilirim. Ben bu konuyu araştıracağım ve bunun doğrusu neyse size bunu söyleyeceğim. Dediğim gibi başta bize en yakın olduğu için söylüyorum doktorculuk oynamamamız gerekiyor. Bilmediğimiz bir konuda doğruyu öğrenmeden hastayı bilgilendirmemek gerekiyor. Ama eczacı bana göre bir trafik polisidir. Durur yolun ortasında ve ona sorulan soruları yönlendirir. Kendi yönlendirebileceği bir şeyse, kendi cevaplayabileceği bir şeyse, kendi sınırları içinde yapar bunu. Yapamayacağı bir şeyse, kolunu sağa çevirir, der ki doktora git. Ya da der ki şu yöne git şöyle bir yol izlemelisin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Çünkü bunları analiz edebilen ve karşısına aktarabilen e, karşısındaki hastayı yönlendirebilen kişidir eczacı. Ve bu görevin çok önemli olduğunu ben düşünüyorum. Ben de birebir yine eczanede gördüğüm bir olayda anlattığınız e, gelmişti bir ürün sormuştu. Semen numarasını almıştınız hanımefendinin sonra geri dönüş olmuştu. Daha çok da Göztepe'de böyle ilaç dışı kategoride çok eczacıya sorulur. Belki doktorlar çok ilgilenmediği için mi o konuyla bilmiyorum ama... ...ilaç dışı kategoriye ne ölçüde yer veriyorsunuz? İlaç dışı kategoriden herhalde doğal destekler, Aynen, besin besin, destekleri, takviyeleri. besin takviyelerini kastediyorsun. Ya bu Türkiye'de şey değil yani artık yavaş yavaş oluşmaya başlayan bir şey ama... ...henüz mesela bazı doktorlar var... Bu konuda kendilerini yakın görüyorlar bu konuya ve ilgileniyorlar. Tavsiyelerde bulunuyorlar. Ama bazı doktorlar belki görüş olarak sevmiyorlar. Daha garantici olmak adına bütün soru, şeyleri sorunları ilaçla çözmekten yana oluyorlar. Ve tümüyle karşı da olabiliyorlar. Ama eskiye göre mesela bir 10 sene öncesine göre... Bu e, alanda çok fazla yol alındığını ben düşünüyorum. E, gene burada da eczacının e, sınırlarını bilerek ve bence çok önemli şeylerden bir tanesi hastayla sohbet edip durumunu belirleyerek bu konuda çok yardımcı olabileceklerini düşünüyorum. Yani başım ağrıyor ya da hadi de doğal destekler için e, öyle söylemeyelim işte kolesterolüm yüksek. Buna nasıl doğal destekler verilebilir? Bunun cevabını bilebilir Eczacı. Ama bunu e, önermeden önce hastanın genel durumunu bir masa üstüne yatırması gerekiyor. Yani aslında doğal destekler ya da danışmanlık dediğimiz şey hastayla en aşağı bir 5-10 dakika sohbet etmekle yapılmalı. E, başka hastalıkları var mı? Hangi ilaçları kullanıyor? Daha önce bununla ilgili nasıl bir sorun yaşadı? O sorunu nasıl aştı? Aşamadı mı? Çünkü sizin vereceğiniz sonuçta bitkisel ürünler, ürünlerde masum değiller. Yani bitkisel mi? Harikadır, şahanedir. Hiçbir şey olmaz mantığı yok. Yani onlarla da biz e, sakıncalı durumlarla karşılaşabiliriz. Bu konuda yalnız eczacının çok zaman içinde iyi eğitildiğini, kendini geliştirdiğini düşünüyorum. Dünyanın bazı ülkelerinde çok fazla ilgi görüyor ama Türkiye'de de daha gelişeceğini düşünüyorum. Peki eczacıların genel olarak büyük misyonları olduğundan bahsettiniz, anladık sohbetimizde. Ama Pelikan Eczanesi'nde sizden başka bir eczacı çalışmıyor. Neden? Evet, aslında belki de bana göre utanç verici bir şey. Yani... Ben eczaneyi ilk açtığımda bir e, eczacı e, meslektaşımla e, çalışmıştım. Çünkü yeni e, mezun olmuştum. E, ne kadar staj yapmış olsanız da müşteriyle öyle birebir karşı karşıya kalmak çok kolay bir şey olmuyor. O yüzden e, işi daha garantiye almak açısından e, ben bir eczacı ile çalışmıştım. Sonra e, o işte şey oldu ayrıldı o... E, Meslektaşım ve ben kendi yoluma devam ettim. Birkaç kez denedim. Maalesef ben bunu başka eczacı arkadaşlarımda da izliyorum. Maalesef ki eczacı meslektaşlarımızla çalışmak uzun ömürlü olmuyor. Beni için en kötü yanı bu. Ben bir, yani bir personel diyelim buna, bir yardımcı diyelim. Çalıştığım zaman uzun soluklu çalışmayı seviyorum. Ee, o yüzden de e, bu tür çalışmaların çok uzun ömürlü olmadığını görüyorum. Çünkü Türkiye'de şöyle bir mantık var. Eczacı ya gider eczanesini açar ya da gider bir yerde bir sene çalışır ondan sonra eczane açar. Yani eczacıların mutlaka ben her eczanede bir yardımcı eczacı olması gerektiği gerekliliğine inanıyorum. Hatta bunun yasal olarak da. ...mecbur edilmesi, mecbur tutulması gerektiğini düşünüyorum. Ama burada tabii ki karşılıklı bir takım şeyler var. Yani eczacı da belki eczanede aradığı ekonomik bir takım şeyleri bulamıyor. Belki bir eczacı teknisyeni kadar para alıyor. Bu konuda da karşılıklı bir hoş olmayan bir durum oluyor olabilir. Çünkü sonuçta o kişi de çalışacak yani kendini bir yol çizecek bu konuda. Ama ben bu konuda çok mutsuzum. Benim kriterlerime uygun bir yardımcı eczacı olsa ve ben gerçekten maddi olarak da hakkını vermek şartıyla çalışabilmek isterdim. Peki eczanede kaç çalışanınız var? 10 ee, Benim dışımda 10 kişi var. Bunlardan 8 tanesi. Bir fiil eczanede çalışıyor. Bir tanesi e, hizmetli yani işte hani çay ya da bir takım işte ihtiyaçlarımıza işte yardımcı oluyor. Bir arkadaşımız da e, vakit bul yani gerektikçe diyelim dışarıdaki işte şeylerimizi yapıyor. Ne bileyim işte emek sandığına SGK'ya bir şey gidecek. Bir yerden bir evrak alınacak. O tarz şeyler yapıyor. Bu arada Pelikan Eczanesi'ne gitmemiş olanlar için söyleyelim. <gülüyor> Pelikan Eczanesi gerçekten komple... Yani bütün çalışanlarıyla inanılmaz bir eczanedir. Hiç gitmediyseniz en azından bir kere gidip görün. Ben de buradan çalışan herkese sevgi ve selamlarımı ileteyim. Teşekkürler. Pelikan eczanesinin bir diğer yanı da... Ee, ...çok pelikan eczanesi dedim sanki böyle reklam yapıyormuş gibi ama... <gülüyor> ...hakikaten yapılacak bir eczane. Yani bir gidip görülmesinden yanayım. Majistral ilaç konusunda da oldukça etkin bir eczane. Hatta civar eczanelerde pek yapmak tercih edilmediği için... ...pek çok müşteri ya da hasta bu konuda... Sizin eczanenize gelir ve aslında bu hem zaman alan hem belki kendi bütçenizden bir takım zorluklar size çıkaran çünkü onların malzemeleri vesairesi aynı zamanda takibi uzun süren vakit isteyen bir iş. Bu süreçte sizin hayır ya ben majistrali yapacağım demenizdeki neden nedir? Ya bütün bu zorluklara rağmen ben istiyorum majister yapmayı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani her şeyden önce eczacı olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Yani ilaç dışında bir sürü kategori olsa da eczanemizde. Şimdi çünkü eskiye göre çok farklı işte derma kozmetikler var, besin destekleri var. Bunun yanında giren bir sürü itriyat adı altına toplayabileceğimiz bir sürü malzeme var. Biz bütün bunlar bunlardan ekonomik olarak yarar görüyoruz. Ama hiçbir zaman unutmamamız gereken şey bizim eczacı olduğumuzdur. Bunu çok eski tarihlere çekersek eczacılığın hani belki nasıl başladığına daha da gerilere gidersek bu işin havanda başladığını görüyoruz. Dolayısıyla mesleğimizi öz, özünü kaybetmeden yapmak gerektiğine inanıyorum ben. Bu yüzden de eczaneyi ilk açtığım günden beri yani mesela ilk açtığımda ben bütün e, olabilecek prodüvileri bulundurmuştum. Belki uzun yıllar bunların bir kısmını kullanmadım ama siz bir çaba gösterirseniz arkası gelir. Ben her zaman onu söylüyorum. Yani e, mesela para kazanmaktan bahsettik ya demin ticaretten. Ticaret sizin severek ve isteyerek verdiğiniz emeğin karşılığıdır aslında. Hani tek amaç değildir. Dolayısıyla e, majistral ilaca da ben bu mantıkla çok önem verdim. Şu anda e, senin dediğin gibi e, mesela hiç tanımadığım doktorlar pelikan eczanesine git orada bunu yaptır diyorlar mış hastalara. Ben, ben hastayı tanı doktoru tanımıyorum. E, ama bu çok gurur verici bir şey. E, beni aslında en mutlu eden şeylerden yani paradan çok çok çok daha fazla çok samimi bir şekilde söylüyorum. Beni mutlu eden, tatmin eden şey zaten bunlar. Ee, belki bazı arkadaşlarımız e, hani kendilerine çok e, magistral e, reçete gelmeyeceğini düşündükleri için oraya bir takım e, parasal yatırım yapmak istemedikleri için e, işte etken maddeleri olmadığı için de bize gönderiyorlar. zevkle yapıyoruz. Onların da bize güveni için onlara teşekkür ediyoruz. Bizi tavsiye eden doktorlara ve e, hastalarımıza ya da çok güvendiğim bir yere götür dediğinde bize geliyor olmaları ve bunu bize söylüyor olmaları bizim için en büyük gurur kaynağı. Benim için şimdi hemen şöyle bir anımsama oldu. Siz dediniz ki eczacılık havanda başlamıştır belki de. Benim için de aslında eczacılık bizim havan sohbetlerimizle başladı. Yani o sohbetlerde ben eczacılık sektörünü biraz daha kafamda şekillendirdim. Aldığım hani teorik bir, evet orada bir ilaç hazırlıyorduk. Teorik bilgilerim vardı ama birazcık pratikte neler olduğunu konuşma şansımız oldu. Ama bu sohbetlerin bir diğer yanı da sizi daha yakından tanımaktı. Örneğin yazmaya merakınız olduğunu öğrendim. Nasıl şimdi yaz, yaz kitap hatta çıkarmayı düşünüyordunuz? Nasıl ilerliyordunuz? Evet ben biraz geç uyanan birisiyim herhalde. Demin resimden bahsetmiştim ya. Ee, aslında bu yazma da beni, gene benim hiç bilmediğim bir özelliğimdi. Ee, bu resim çalışmalarının arkasından ben e, onu bıraktım. Yani sıkıldım mı diyelim. Aslında şöyle söyleyelim. İnsan bir bir gelişim gösteriyor sürekli gelişim gösteren bir canlı yani buna maymun iştahlılık demeyelim bir ara öyle diyordum kendimi öyle değerlendiriyordum ya ben ne maymun iştahlıyım resim yaptım arkasından heykele bulaştım onun arkasından işte ne yaptım fotoğrafa mesela merak sardım elime fotoğraf makinesi aldım fotoğraf kurslarına katıldım ondan sonra Elimde kocaman objektifler, işte makinalar, çantalarla dolaştım. Pazar sabahları çıktım, çiçeklerin, böceklerin resmini, işte marinaya gittim, şeyleri çektim, tekneleri çektim. E peki buradan sonra ne yapayım diye soruyorsam kendime, bence ben bir gelişim gösteriyorum. Çok doğru olduğunu düşünüyorum ve bunu maymun iştahlılık olarak da artık değerlendirmiyorum. Çok tesadüfi olarak... Göztepe'de eczanemin iki sokak altında İstanbul Oyuncak Müzesi'ni biliyorsundur. Hı hı. Sunay Yakın'ın. Ee, bana çok yakın olduğu halde hiç gitmemiştim. Bir gün bir mail geldi İstanbul Oyuncak Müzesi'nden bana. Ee, diyor ki e, yaratıcılık seminerleri işte şu şu tarihler arasında başlamıştır, başlayacaktır. İşte kayıda olmak ister misiniz? Aslında soru, neydi soruyu? soruyu unuttum. Yazma konusundaki ha, merakınız ve kitap çıkarıyordunuz. Tamam. Ondan sonra e, ve bir baktım Akgün Akova ile yaratıcılık seminerleri yazıyor. Akgün Akova bir yer daha önce hayatıma tanımadan girmiş birisiydi. Yani onunla tanışmış biri, bir arkadaşım bana ondan bahsetmişti. Ve demiştim ki ben o zaman ya ben bir gün bu insanla tanışmak istiyorum. Gerçekten çok istiyorum. Aradan yıllar geçti ve ben bu maili aldım ve hemen Oyuncak Müzesi'ne telefon açtım. Kayıt oldum. Sonra o serüven başladı. Dördüncü dönem bu yıl, dördüncü dönem, cumartesi günleri, yarım gün, Akgün Akova ile yaratıcılık seminerlerine devam ediyorum. Orada ne yapıyoruz? Biz yaklaşık 25 kişilik ortalama bir grubuz. Doktorumuz var, öğretmenimiz var. İşte mühendisimiz var, profesörümüz var içimizde, öğrencimiz var. Böyle ne yaptığını bilmeyen bir grupla beraberim orada ben. Gerçekten de bana sen cumartesleri bir yere gidiyordun, ne yapıyorsunuz orada diye sorduklarında gerçekten anlatamıyorum. Çünkü biz orada her şeyi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Önümüze bir tane Dalí'nin resmini koyuyoruz. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Diyoruz ki bu adam burada ne demek istemiş? Mesela bir gün bunu yapıyoruz. Bir gün bir film seyrediyoruz. Filmi bir yerinden durduruyoruz. Biraz sonra ne olacak diyoruz. Bir bakıyorsun... Onlarca farklı fikir çıkıyor karşına. Neyse... E, bu çalışmalardan bir tanesi de yazmaktı. Bir fotoğrafa bakıp yazmak. Bir resme bakıp yazmak. Bir cümleyi... E, okuyup arkasından yazmak. Sonra... E, bu iş böyle gelişti ee, ve Akın Hocanın projelerinden bir tanesiydi. Ee, biz e, bir oyuncak kitabı çıkaralım. Ee, zannediyorum 11 arkadaşız, 11 kişi, hepimiz bir gün e, şeye e, oyuncak müzesini gezip bir oyuncak seçtik ee, ve bununla ilgili bir hikaye yaz yazdık. Ee, ben Akın Hocadan çok ee, olumlu eleştiriler aldım Yani yazmam konusunda beni teşvik etti Ve ben de gerçekten yazmaktan çok zevk alıyorum Şimdi zannediyorum yakın bir zamanda çıkacak olan oyuncak kitabında Benim de bir hikayem olacak Kendi oyuncağımla ilgili Ama yazı yazmak benim şu andaki ee, Rahatladığım yer e, Tutkum diyebilirim İşte akşam eve gittiğimde Aklıma gelenleri dökebildiğim bir ...aktarabildiğim bir alan. Seviyorum. Ne kadar... E, ...iyi ya da güzel bir şey yaptığımı bilmiyorum. Ama... E, ...sevdiğim bir işi yapıyorum. Şimdi ben kendi yaptıklarımı... ...anlattığımda arkadaşlarım ya da gördüklerinde hep derler ki ya sen isteyerek mi... Eczacılığı seçtin? Şimdi siz de bana... ...bunları anlatınca... ...izleyicilerimiz merak edecek diye soruyorum. Siz isteyerek mi eczacılığı seçtiniz? Ben isteyerek... ...ezdacılığı seçtim ama... Bilerek istemiyordum herhalde. Yani eczacılık nasıl bir şeydi çok bilmiyordum. Ama e, istediklerimden bir tanesiydi. Zaten üçüncü tercihimdi. E, üçüncü tercihimi kazandım. Ama hep sevdim. Yani bana bir yerden dokunan bir meslekti o. Çünkü aslında hani eskilere bakılırsa çok böyle şey girişken bir insan falan değilim. Çok sosyal bir insan asla değilim. zaman içinde gelişiyorsunuz belki ama bana ters düşen, ters düşerdi belki. Ama beni eczacılığın da ve insan ilişkilerinin de geliştirdiğine inanıyorum ben. İsteyerek isteyerek seçtim ama çok bilerek demeyeceğim. O öyle de bir parantez açmak istiyorum. Peki eczacılık okumasaydınız ne okurdunuz? Şimdi ben çok şey olmak isterdim, ee, genç olsaydım yani daha işin mesela senin yerinde olsaydım, hep seninle sohbetlerimizde e, dile getiriyorum, sakın öbür yönünü köreltme. Yani çok önemli bir şey, sen onu çok erken yakalamışsın, ne istediğini biliyorsun. Evet. Ben mesela mimarla çalışırken mimar olabileceğimi düşünüyorum. Çünkü o kadar zevk alıyorum ki. Yani oraları ölçüp, ölçüp, biçmek. E, orada mesela çok önemli değildir. Sayısı çok değildir ama mimarla çalışken diyorum ki ya burası böyle olmasa da şöyle olsa adam diyor ki aa sahiden çok güzel bir fikir. Dediğim zaman olaya bir katkım olduğunu görüyorum. Yani e, aslında herkes bir şey yaratıyordur. Ama ben yaratıcılık varsa eğer bende bir parça bunu biraz daha ortaya koyabilen bir şeyler olabilmek isterdim. Mesela mimar olmak isterdim ama keşke yazar da olabilseydim. Akın Hoca'nın bana söylediği bir söz var. Beni duymayacağını biliyorum çünkü bu radyoyu dinlemeyeceğini de biliyorum. Bazı insanlar neden yazar olmazlar biliyor musunuz dedi bana. Bilmiyorum neden dedim. Çünkü başka meslekleri vardır da ondan dedi. Bu benim için çok gurur vericiydi. Ee, yazdıklarımı beğendiğini ifade eden bir şeydi. Ee, yaşım dolayısıyla keşke daha genç bu işe e, girebilseydim diye düşünüyorum. Bu gerçekten bir pişmanlıktır. Peki şimdi e, eczacılık... Tam bahsediyoruz genelde ama şu an biz sizin ayrı yönlerinizi de duyduk. Bu yönlerde eminim ki eczanenize yansıdı ki zaten yansıdı onun sonuçlarını da görüyoruz. Bunların hepsinin birleşiminde baktığımızda eczacılık eğitiminde eczacılık tarihi dersleri var. Bu eczacılık tarihi derslerinde Pelikan Eczanesi'nin bir yer alacağını düşünüyor musunuz? Yani bu cevap biraz <gülüyor> zor bir cevap. Ee, bunu tarih gösterir diyelim mi? <gülüyor> Biraz evet dersem çok megalomanca olabilir yani bu. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Ben bunu gerçekten dostça bir söz olarak alın. Yani bir sohbet olarak alın. Ben bu anlamda eczacılığa, Türkiye'deki eczacılığa ya da mesleğe bir şeyler kattığımı gerçekten düşünüyorum. Yani bu... Gerçekten bir şey değil. Nedir bunun adı? Hani hep yani ben iyiyim anlamında söylenen bir şey değil. Asla böyle bir yapı olarak böyle bir insan değilim. Ama yaptıklarımı seviyorum. Birilerinin de beni örnek almış olması bir kişi bile almış olsa bunun önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Peki eczacılık eğitiminin... Yenilikçi veya yaratıcı fikirleri ortaya çıkarma konusunda bizi kısıtladığını düşünüyor musunuz? Çünkü sizin eğitim döneminizde de çok teknik bir eğitim vardı. Zannederim ki dünya değişti ama eğitim pek değişmedi. Hala çok teknik bir eğitim var. Bu kısıtlandırmıyor mu, sınırlandırmıyor mu ezdacının yapacağı şeyleri? Kesinlikle. Yani daha gerçekçi ya da pratik şeylere yönelik bir eğitim olsa Mesela bizim de siz şimdi işletme dersi falan mı alıyorsunuz? Ben dal yapıyorum işletmeyi Bizim o zaman böyle imkanlarımız hiç yoktu Yani eczacı ticareti bilmez Bilmediği için batabilir bitti bile Yani bizim zamanımızda çok olasa bir şeydi bu Dolayısıyla eczaneden yani okuldan mezun olduğunuzda sudan çıkmış balık oluyorsunuz zaten Ben size bir şey söyleyeyim Ben eczaneyi açtım Tir tir titriyorum Ve şöyle dua ediyorum Allah'ım ne olur müşteri gelmesin Böyle bir eczacı olabilir mi? Yani ne olur müşteri gelmesin Çünkü bana bir şey sorarsa Ya bilmediğim bir şey sorarsa Ya cevap veremezsem Yani ben o kadar ee, zorlandığımı biliyorum bunun böyle olmaması gerekiyor. Bana göre mesela stajların düzgün yapılma ben düzgün yapmıştım bu arada onu söyleyeyim. Hani yapım gereği düzgün yaptım. Hiçbir şeyden kaçan biri olmadım çünkü. Stajların çok düzgün yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ama okuldaki eğitimlerin de biraz daha revize edilip daha hayata uygun şekilde yapılmasını düşünüyorum. Hatta şöyle bir e, düşüncem var. Bu zannediyorum Almanya'da falan uygulanan bir şey. Çok emin değilim. Siz atıyorum ikinci sınıfta bir karar veriyorsunuz. Ben sanayide çalışacağım. Ben eczane açacağım. Ben işte başka bir şeyde hastanede çalışacağım. Buna karar verdikten sonra sizin eğitiminiz belli bir zamandan sonra özelleşiyor. Bence böyle bir şey de yapılabilir. Yani ama yetersiz demeyeyim de mutlaka güncellenmesi gerektiğini inanıyorum. Benim de ısrarla anlayamadığım bir nokta ben burada kimi konuk etsem. Eczacılık sektörüne dair eczacılar olsun, öğrenciler olsun, öğretim görevlileri olsun. Bu konuda hemfikiriz ama bu sistem değişmiyor. <gülüyor> Zannedersem 3-4 kişi değişmemesini istiyor ve değişmiyor. Belki Enteresan de evet. Şey. Şimdi e, sormak istediğim bir diğer soru da sürekli eczacılık fakülteleri açılıyor. Evet meslektaşlarımız güzel ama... Sürekli bir ezacık fakültesi açılması ve hani buralarda öğretim görevlerinin bile yetersizliği gibi pek çok sıkıntı var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu kimi düşünüyor bilmiyorum. Yani bu sanki biraz ticari bir şey gibi de olabilir. İşte mesela bir ara şey vardı. Özel okullar işte bilmem ne koleji, o koleji, bu koleji falan filan gibi. Yani bu birilerinin şey kaynağı olabilir... Ee, ...para kaynağı da olabilir... ...bunu bilmiyorum... ...ucu nereye dayanıyor Ama bilmiyorum... Devlet, devlet ...ama devlet de üniversitelerinde de var... ...o da nereye dayanıyor... ...yani Türkiye'de şu anda 24 bin eczane olduğu ve bunun... ...sayısının fazla olduğu söyleniyor... ...ve her sene... ...yüzlerce... E, ...meslektaşımız katılıyor aramıza... ...bunlara nasıl bir... E, ...iş imkanı sağlanacak... ...yani bir beş sene sonra... ...nasıl bir e, duruma gelecek... E, eczacılık e, sektörü hiç bilmiyorum yani burada birisi çıkıp da bunun mantığını söyleyebilirse doğru dürüst bir şey söyleyebilirse ben de onu duymak istiyorum aslında bilmiyorum. Peki aynı zamanda ben sizin yine havan sohbetlerimizden bir diğer bildiğim yönünüzle ilgili soru sormak istiyorum. Etkin Eczacılar Derneği'nin yönetim kurulu üyesisiniz galiba yönetim kurulu başkan yardımcısısınız. Başkan yardımcısıyım. Mu? Evet. Etkin eczacılar derneği nedir, ne amaçla kuruldu, gençleri ne kadar kucaklar, başka eczacılar nasıl iyi olur gibi pek çok soru sorayım. Ben siz kısaca bize etkin eczacıları tamam. özetleyin. Ee, ben daha önce bir başka e, dernek e, kurmuştum. Yani şöyle demiştim bir gün kendi kendime ya biz e, eczacıyız. Güçlerimizi birleştirip birbirimizi daha iyi anlayabileceğimiz, dertlerimizi paylaşabileceğimiz, buna dert demeyelim de problemlerimizi paylaşıp çözebileceğimiz bir ortamda niye bulunmuyoruz? Biz ne yapıyoruz? Gidiyoruz, kapatıyoruz eczanemizi. Hangi eczane kapatmamış? Gidip onu şikayet ediyoruz. Yani böyle bir şey de var. Eczacı eczacıya düşman. Tamam ben rekabete hayır demiyorum. Benim şu anda en samimi arkadaşım, dostum. Benim rakibim o alan baş, başka bir alan. Ama rekabet başka ama sorunları çözme diye bir alan da yaratmamız gerekiyor. Yani rakip olduğumuz insanlarla aynı masaya oturup sorunları çözmemiz gerekiyor. Bu amaçla bir dernek kurmuştum. Sonra bu dernekten ayrılıp tekrar e, benimle aynı paralel düşünen arkadaşlarımla tekrar etkin eczacılığı kurduk. Etkin eczacılık biraz eczacılık mesleğinin gelişmesi, eczacının ve eczane personelinin doğru danışmanlık verebilmek adına sürekli eğitim alması, kendini geliştirmesi esasına dayanıyor aslında. Sadece ben iyi olmayayım, bütün eczaneler iyi olsun, eczacılık sektörü iyi olsun ve halk tarafından çok iyi algılansın ve güven artsın ki bu sektöre. Eczacılık mesleği yaşasın. Aslında etkin eczacılığın en büyük şeyi bu. Amacı bu. Teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa ben alayım daha çok sorum var ama programın vakti bitti ne yazık ki var mı son olarak eklemek ee, istedikleriniz? Yani bu etkin eczacılıkla bağlayabiliriz belki. Biz çok iyi bir mesleğin icracısıyız. Çok halk tarafından güvenilir bir mesleğin icracısıyız. Ama bu güveni korumanın veya daha fazla geliştirmenin tek yolu kendimizi geliştirmek ve eğitmek ve doğru danışmanlığımızı vermektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Ayşe Hanım. Genç Hava'nın sayın dinleyicileri bir programın daha sonuna geldik. Oldukça yoğun ve özellikle biz gençler için iyi bir yol göstericiliği olan programı kapatıyoruz. Bugünkü konum Pelikan Eczanesi eczacısı Ayşe Dündar'dı. Kendisine huzurlarınızda beni kırmayıp onca işin gücün arasında buralara kadar geldiği için teşekkürlerimi iletiyorum. Ben sunucunuz Metin Uyar. Yayınlar konusunda önerilerinizi veya yayınlar hakkındaki sorun, sorularınızı da bana ulaştırabilirsiniz. Hatta Ayşe Hanım'a olan sorularınızı da bana ulaştırabilirsiniz. Ben kendisine iletirse geri dönüş yaparım. Mail adresim metinuyar123.hotmail.com Bir sonraki programa kadar kendinize çok iyi bakın. Şavan sona erdi.